Bugün eski tabiriyle gizli ilimler adı verilen çok tehlikeli ve hem yaptırana hem yapana büyük veballer, büyük sorumluluklar ve kötülükler getiren büyü ve sihirden bahsedeceğiz. Yine sizlerin merak ettiği ve konuşulmasını istediğiniz çok elzen bir mevzu, çok yıpratılan, ve maalesef günümüz sosyal medyası ve internet üzerinden kolaylıkla büyünün nasıl yapılabildiğine rastlayabildiğiniz bir konu. Bazen arkadaşlar arasında latifeleşmenin bir yolu olarak maalesef görülse de, ekseriyetle bundan sonraki süreçte insanın başına bela olan bir mevzu büyü. Bazen medyada birbirine büyü yaptırarak, aralarını açtıkları söylenen insanlara rastlıyorsunuz. Bazen sırf merak olsun diye, acaba ben de bunu yapabilir miyim diye, çok fazla sayıda genç kardeşimizin, maalesef bu tuzaklara düştüğünü görüyoruz. Bazılarının, büyü diye bir şey yoktur deyip de, daha tehlikeli işlere girdiğini de, maalesef görüyoruz. O yüzden istedim ki, Herkesin anlayabileceği bir şekilde büyü mevzunu işleyelim kaynaklarıyla beraber ve bu işlerden uzak durmak gerektiğini, dalga geçmemek gerektiğini, evet büyünün olduğunu. Peki büyüden Allahu Teala'nın izniyle nasıl korunabiliriz mevzusunu konuşmak istiyorum. İlk önce sihir Eski tabiriyle ne demiştik? Gizli ilimler diye biliniyor. Böyle hitap ediliyor. Yani bugünün bilimi dediğimiz alanda sebep-sonuç ilişkilerini bir türlü kuramadıkları bir işlem bu. Gizli ilimler veya büyü. İlk önce programımızın başında büyü nelerden yapılıyor? Nasıl tesir ediyor? Bunlara biraz bakalım, işin tehlikelerini de ilerleyen dakikalarda anlatmaya çalışalım. İlk önce hemen parantezimizi açalım. Büyü yapmak haram. Haram neydi? Nasla sabit olan Mevlamızın kesinlikle yasak ettiği ve yapıldığı anda haram bir iş yapmış olmanın bütün ayetlerde, bununla ilgili ayetlerde kötülendiği tehlikeli bir yer büyü. Büyü yapmak haramdır. Günah bakımından bu işi yapana yani ben büyü yapıyorum diyenle o büyüyü yaptıran sebep olan arasında çok fazla bir farkın olmadığı büyük bir cehennem çukurudur. Büyücünün kazancı da büyücüye verilen para da dinen haramdır. Bu parantezi kapatıyoruz. Değerli kardeşlerim, güzel insanlar, biz insanlar... Kendimize bahşedilen, daha annemizin karnındayken verilen irade ve imkanlarla insanız. Ve bize bir seçenek sunuluyor. Bu bize verilen iradeyi, bir takım kuvvetleri, imkanları ne yönde kullanıp kullanmadığımıza bağlı bu. Eğer iyi yönde biz bunları kullanırsak, rahmani bir şekilde, o ilahi, Gelenlere güzellikleri açarsak gönlümüzü çok güzel. Ama Allah korusun şeytani yoldan gidersek de hüsrana uğruyoruz. Her şey aslında iki mevzu üzerine kurulmuş. Sana verilen bu imkanları iyi yönde mi kullandın, kötü yönde mi? İyi yönde kullandıysak eğer işte eşrefi mahlukat denen yaratılmışların en şereflisi, en üstünü sıfatını kazanıyor insanoğlu. Ama alçaldıkça alçalan, af buyurun, tüm yaratılmışların en hak yeri, en kötüsü, aşağıların en aşağısı da olabiliyor ki buna da esveli safiliğin diyoruz. Nasıl bir denge bu? İyinde olursa eşrefi mahlukat. Tüm yaratılmışların sınırı noktasına çıkan insan, kötülük yaptıkça da alçala alçala esveli safiliğine, yaratılmışların en alçağı, en adisine düçar oluyor. Seçenek insanın. İnsan hangi yoldan gitmek istiyorsa gidiyor, engelleyen de yok değil mi sevgili dinleyenlerim? İşte bugünkü konumuz olan büyü de böyledir. Eğer bir insanın amacı paraysa, şöhretse veya her ikisi olmakla beraber hayatta tüm istediklerinin olmasıysa bunun içine kin, nefret, kıskançlık da giriyor. Böyle kişiler o amaçlarına ulaşmak için bazen şiddete, kuvvet kuvvetliyoruz ve bazen hileye, yalana, bazen cinayet işlemeye hiç başvurmaktan çekinmezler. Bazen bununla da kalmazlar, o büyü dediğimiz bugünkü konuyu kullanırlar. Büyüye, sihre başvururlar. Ne kadar tehlikeli, ne kadar insanı cehenneme sürükleyen büyük bir vebaldir bu. Şimdi sizlerle kısa bir yolculuğa çıkalım. Çok merak edilen bir konu olduğu için, hikayelere, biraz daha böyle masalvari bir takım şeylere değil, Konunun iyi anlaşılması için bilimsel ve tarihi bilgileri de vermek istiyorum. Birincisi şu, hangi tarihte başlamış bu? Bunun tarihi tam olarak bilinmemekle beraber, Babil'de yani bugün Irak'a ait bir bölüm, orada keldaniler yaşıyormuş. O zamanlar bilimde, Keldaniler çok ilerlemişler. Astronomi ve astrolojide gök ilimlerinde ki bazılarını hala kullanıyoruz değil mi? Çok ileri gitmişler. Ve keldanilerde büyü her yere dağılmış olan onların inancına göre perilerin tabiat olaylarını meydana getirdiği bir bölümdü. Tabi bu çok uzun yıllar devam etmiş. Sihir ve sihirbazlar tarihinin ikinci bölümü bizim konumuza daha yakın. Nedir o? Firavun ve onun sihirbazları dönemi. Mısır'da Musa aleyhisselamın kıssasını hatırlayınız. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Arap suresinde, Taha suresinde geçer. O olaylar zinciridir. Göz bağcılık yapmaları, halkı toplamaları, onlara bazı gösteriler düzenlemeleri. Yani Mısır'ın sihirbazları tarafından yapılan şeyler. Aslında bu göz boyamalar, Hayali şeyleri gerçekmiş gibi göstererek başladı. Örneğin çok uzak bir yerde ağaç kütükleri kondu, aralarına yılanlar kondu, bakın o ağaçlar şimdi yılana dönüştü şeklinde birçok şey anlatılmıştı. Ta ki o Mısır'daki sihirbazların toplanıp efendim, Musa aleyhisselama kafa tuttukları ana kadar böyle devam etti. Yahudilikte bu itikadın, bu inanışların bütünü mevcuttu. Harika olaylar, şöhret bulmuş birçok inanış vardı. Yani büyü Yahudiler arasında yayıldığı gibi hiçbir kavim ve ümmet arasında, millet arasında yayılmamıştır. Yahudiler bu işin hâlâ da bugünümüzde de önderleri arasındadır. Peki, tarihin birçok yerinde vakalar var. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dahi büyü yapıldığı biliniyor ki ikinci bölümde bunları anlatacağım inşallah. Böyle bir durumda büyünün olmadığını söylemek, ben büyünün olmadığını bırak, efendim buna inananların da deli olduğunu düşünüyorum diyen bilim insanları da var. Bunlar bugün belki bilinemiyor olsa da bundan belki 50 yıl sonra o zamanki bir takım, imkanlarla gözle görünür hale gelecek. Nasıl ki bundan 100 yıl önce, 150 yıl önce biri deseydi, efendim elinize küçük bir aygıt alacaksınız, dünyanın öbür ucundaki kişiyle konuşacaksınız veya dünyanın öbür ucundaki bir insanla görüşeceksiniz. Bugünkü cep telefonu, internet veya televizyon uydu bağlantısını kastediyorum. 150 sene önce bunu birisi deseydi, Adamı alnından vururlardı. Sen büyücü müsün, neden bahsediyorsun? Veya gülerlerdi en kötü. Şimdi böyle bir durum var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yedi büyük günah saymıştı. Farklı rivayetlerde sıralamalar değişik olsa da yedi büyük günah vardı. Onların arasında büyü yapmak ve yaptırmak da vardı. Büyü yapanın Allah korusun günahların en büyüğü, en korkuncu nedir? Bağışlanmayacak bir mevzu Allah'a Celle Celaluhu şirk koşmaktı. Bunu bildirmişti. Ve büyüye inanan, doğruluğunu tasdik eden kimselerin yine maazallah cennete giremeyeceğini haber vermişti. Değerli dinleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de neler anlatılıyor neler? Programımızın son bölümünde tamam büyü var, Peki biz büyüden Allah'ın izniyle nasıl sığınırız, nasıl Mevlamıza yöneliriz bunları da sizlerle paylaşacağız. Ama yeri gelmişken söyleyelim. Kur'an-ı Kerim'de mesela Felak suresinin 4. ayetinde namazlarda sıkça okuyoruz, gece yatarken okuyoruz değil mi? Felak suresinin 4. ayetinde ne buyruluyor? Mealen, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden Allah'a sığınırım de. Peki büyü yapanlar bunları nasıl yapıyor? Bu konuda bazı ayrıntıları biliyor olsam da bir özenme olmasın kabilinden çok hızlı bir özet size sunmak istiyorum. Büyü nasıl yapılıyor? Büyü bir iple, büyü yapılacak olan kişinin saçıyla, tırnağıyla, elbiseleriyle, af buyurun, efendim... Necis olan bir takım sıvılarla yapılabildiği gibi, burada en önemli faktör büyü işinde, büyü yapanın kalbinin bağlaması, yapacağı işin tesir edeceğine inanması ve maalesef en tehlikeli kısmı şeytandan yardım dilemesi. Bunlar bir büyünün olmazsa olmazıdır değerli dinleyenlerim. Şeytandan yardım istenir. Örnekleri vermek mümkün. Karı kocanın arasını ayırmak için. Ben sevdim, benim kocam olmadı, karım olmadı, kimsenin olmasın. Düşünebiliyor musunuz? Hayatınızı mahvettiniz, İslam dininden çıktınız. O gün öldüğünüz Allah korusun, bağışlanma imkanı bile olmayan şirke doğru gidiliyor. Peki ne üzerine büyüler yapılıyor genelde? Az önce bahsettim karı koca için yapılıyor. Bir insanın işinin iyi gitmemesinden tutunda, kazancının bereketli olmaması hatta ölümüne kadar birçok şey var. Düğümler, düğümler, düğümler. Bu konuda aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Madem her şey Allahu Teala'nın izniyle olmakta ki doğru, nasıl bu büyü tesir ediyor? Değerli dinleyenlerim, şu an bu yayını eğer Allahu Teala dilemiş olsaydı hiç ben bu mikrofona konuşmadan, hiçbir kayıt aleti olmadan, sizin de cep telefonlarınız veya internetten dinliyorsanız efendim laptoplarınızdan veya araçlarınızdan dinleyemiyor olurdunuz. Hiçbir alete gereksinim olmadan direkt olarak beni duyardınız. Ama bu yayını yapmam için sizin duymanız için bir mikrofona ihtiyacım var. Buradaki alet edevatlara ihtiyacım var. Bir verici var. Verici sinyali yollayacak. Siz cep telefonundan, internetten nereden dinliyorsanız bir alıcınız olacak vesaire. Bakın sebepler, sebepler, sebepler. Bir bardak su içeceksiniz. Onun için bile ağzınızı açınca bir lezzetlenmiyorsunuz. Ayağa kalkmanız, sürahiyi elinize almanız. Bardak bulmanız doldurmanız gerekiyor. Sebepler var. İşte imtihan olacak ki Allahu Teala neyin tutup yani büyünün tutup tutmamasını yine kendisi onaylıyor. Yapılan kötülüğün dünyada hiçbirinde Allahu Teala'nın izi yoktur. Murad etmemiştir. Ama insanların iyi veya kötüyü neyi seçeceğini daha hiçbir insanı yaratmadan önce bildiği için benim, senin, annemizin, onun annesinin veya dünyanın sonlarına doğru yaratılacak belki son insanın bile ne yapacağını biliyor. Ona göre imtihanlar veriyor. Şöyle düşünelim, lise sonda okuyan bir öğrenci, diyelim ki fen dersinden sınava girecek. Zaten fen dersinden sınava gireceğinin bilincinde o öğretmende hangi üniteleri öğretti? onun bilincinde ve o öğrenci hakkında takdir hakkı da mevcut. Yani daha önce söz diye kaldırdığında ne yapıyor, ne ediyor bunların farkında. Hatta yetmezmiş gibi o çocuğun çalışıp çalışmadığını ve sorulacak sorulara öncekine kıyasla hangi cevaplar vereceğini bilir. Ki bu sadece bir misal, tam bir temsil değil. Allahu Teala izin verdiğinde eğer imtihanımız varsa bu işler oluyor. Cennet ve cehennem bu yüzden var. İyiler ve kötüler olacak. Allahu Teala dilemiş ve buyurmuş olsaydı hiç dünyada savaş olmazdı. Her insan kendi halinde takılır. Belki de kötü sözler bile söylemezdi. Zulüm olmazdı ama o zaman imtihan olmazdı. Burası cennet olurdu. Demek ki Büyü yine Allahu Teala'nın müsaadesi ve o kaderde insanların hangilerinin iyilik kötülük yapacağına göre yaratmış. Diyelim trafik kazası. Şunu diyebilir misiniz? Trafik kazasıyla Allah korusun, bir köpeği ezdiniz. Ben bugün yarım saat fazla uyusaydım bu köpeği ezmezdim. Üzerinize bir şey döküldü. Daha dikkatli olsaydın. Diyebilirsiniz mesela ama eğer sen değil de Ahmet bunu getirseydi dökmezdi. Hayır, bu sana yazılmış. Peki şuna geçelim. Büyü yapanlar bunu nasıl yapıyorlar? Tesir altına almak büyünün en önemli versiyonu arkadaşlar. Az önce bahsettim ipler, saçlar, şunlar, bunlar kullanılıyor. Ama gerçek bir Müslüman böyle şeylerden medet ummaz. Bu tür şeylerle meşgul olmaz Büyü yapmanın haram olduğunu hatta Allah korusun, günah bakımından bu işi yapanla sebep olan arasında çok küçük farkların olduğunu bilen bir insan, bunları araştırmak veya macera olsun diye uygulamak potasına girmez. İlginçtir. Cidden büyü yapanlar artık internet sitelerinde garantili büyü yapılır diye reklamlar verir hale geldiler. Şu büyüsü şu kadar, bu büyüsü bu kadar garantili büyü. Eğer garantili büyü ne demek? E, büyü tutmadı diyelim. Bu sefer para iadesi mi var? 90 gün içinde tutan büyü diye satıyorlar. Artık böyle bir kepazelik olmuş durumda. Buradan ben görevlileri de İçişleri Bakanlığı'na da seslenmek istiyorum. Bu konu çok önemli bir konudur. Şakaya alınacak bir konu değildir. Bu Hassas konu, bilgisiz insanların elinde bir oyuncak olmamalıdır. Özgürlük güzeldir ama başka insanların hayatlarına ve bir ülkenin, bir ümmetin geleceğine dinamit koyma hakkını vermez. Maalesef gençlerimiz bazı örnekler vereceğim size. Bizzat yaşadığım ve bana yüz yüze anlatılan bazı olaylar var. Tüyleriniz diken diken olacak biliyorum. Hoş şeyler değil bunlar ama oluyor. Bunlara gerek yok. Çok daha önemli işlerimiz var. İnsanlar ne abdest almayı biliyor bazıları. Efendim, son peygamber kim sorusuna belki 10 tane gençten 3'ü 4'ü cevap verebiliyor. İstanbul kim fethetti diyorsunuz? Sırıtarak espri olsun diye mi artık cahilinden mi bilmiyorum bir şeyler anlatıyor. İslam'ın şartı diyorsunuz, farklı bir şeyler söylüyor. Böyle bir zamanda bunlara gerek yok. Böyle macera aramaya gerek yok. Arkadaşlar, büyünün tesiri konusunda elmalı tefsirinde bir bilgi var. Müsaade ediniz de onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle yazıyor. Sihir yapanlar Allah'ın izni olmadıkça kimseye bir zarar veremez. Çünkü gerçek tesir ne sihirde, ne sihirbazda, ne Tabiat dediğimizde ne ruhta, ne yerde, ne gökte, ne şeytanda, ne melektedir. Hakiki müessir yani tesiri yaratan her şeyin olup olmamasına karar veren ancak Allah'tır Celle Celaluhu. Fayda ve zarar onun izniyle meydana gelir. O halde her şeyden önce insan Rabbinden korkmalı, ona sığınmalı, bunlara karşı koymak için de onun kitabına, oradaki dualara sarılmalıdır. Sihir ve büyünün böyle çağrışım alanına giren diğer konular şöyle mesela. Fal deniyor, fal bakmak, tarot falı, kahve falı, cin çağırma seansları. Bu konuda pek çok alt dallar var. Ama bir radyo programı olduğu için süremizde kısıtlı, hızlı hızlı geçeceğim. Şimdi ben fal bakıyorum. Ama şakasına bakıyorum. Üç vakte kadar şu olacak. Kahve falının içinde şunu gördüm. Buna gerek var mı birincisi? Böyle bir saçmalığa lüzum var mı? Yani espri yapayım derken ben istemeden dinden çıkarmayım Allah korusun. Zaten yarım bir ibadetim var, yarım yantalak bir amelim var. Niye bunu tehlikeye atayım diye düşünmüyoruz? Farklı farklı şeyler var şu anda moda olan ve ciddi rakamlar veriliyor. Mesela kısmet açma büyüsü. Bu nasıl bir saçmalıktır? İnsanın kısmetini açmak için hem kısmet diyeceksiniz, kader kısmetten gelecek, dini bir çağrışım, hem de büyü diyeceksiniz. Evde kalmış, ki ben bu tabiri reddediyorum, evde kalmış diye bir şey yok. Nasibi yoktur o zaman. Çok e, eliyordur, ince eliyordur, sık dokuyordur. Evlenememiştir bir adam veya hanım. Neymiş? Evde kalmışlara kısmet açma büyüsü yapılıyor. Bilmem kaç bin lira veriyorsunuz ve garantiymiş. İşte bu tür pisliklerden kurtulma yollarını bilmemiz lazım arkadaşlar. Yahudilik unutmayın. Hristiyanlık gibi aslında semavi kökenli olduğu halde sonra ne oldu? Değiştirildi. Tahrif edildi, dejenere edildi biliyorsunuz. Yani Allah indinde tek din zaten İslam'dır. Lakin bakın Rabbimizin indirdiği kitapların hepsine biz inanırız Müslüman olarak. Bir parantez açarız. Hükmü kaldırılmış çünkü değiştirilmiş, dejenere edilmiş deriz. Bunların hepsinde tılsımlar, sihirler, büyüler var arkadaşlar. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'yı anlatmaya başladığı zaman putperest Mekke toplumunun ileri gelenleri tarafından neyle suçlandı buyurun? Evet büyücü olmakla itham edildi. Sen bize sihir yapıyorsun dediler. Demek ki biliniyor. Demek ki İslam'dan önceki toplumlarda da bu var ki bize sen büyü yapıyorsun, sihir yapıyorsun der. İşte bu, bu olayın çok çok eskilere dayandığını gösteriyor. Bununla ilgili olarak ne yapmamız lazım? Yapılabilecek bir şeyler var mı? Elimizi kolumuzu bağlayıp da bekleyecek miyiz? Hayır. Sihirle ilgili olarak size nasıl bu sihirlerden Allah'ın izniyle kurtulabiliriz, tembellik etmezsek eğer... Her gece şunları şunları okuyup, bunları bunları aklımıza getirip de bunlardan nasıl Allah'ın izini uzaklaşırız, bunları anlatmaya çalışacağım. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın sonrasında sihirle, büyüyle ilgili olarak bir efendim hadisi şerif demeti sunayım size. Lebid bin Asam Efendimiz aleyhisselatu vesselama büyü ee, yapılıyor biliyorsunuz. Yahudilerden bir genç ki var. Efendimizin işini tutanlardan bir tanesi büyü yapılıyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hastalanıyor. Ama sonra da efendim kendisine Rabbimiz tarafından büyü yapıldığı anlatılıyor. O sihir kuyudan çıkarılıyor vesaire. Bunu bir anlatayım size. Ardından da büyünün çeşitleri Tehlikeli şu günümüzün maalesef bazı alet ve edevatları merak konusuyla yapılan şeyler. Mesela cin çağırma seansları. Ondan da bahsedeceğim. E, fincanla böyle bir şeyler yapılıyor. Ve bunların ne kadar tehlikeli olduğunu sık sık söyleyeceğiz ki dinleyenler de acaba şu dinlediğimi ben uygulayabilir miyim diye o yollara girmesin. Çünkü birebir yaşadığım örnekler sizi çok Tedirgin edecek. Hatta bu işlerle iştikal edenleri korkutacak cinsten olacak. Ama sıradan insanlar, benim gibi, senin gibi bu işlerle uğraşmayanlar için imanımızı güçlendirecek şeyler size anlatacağım inşallah. 30-35 yaşlarında bir adam 3-5 dakika içerisinde tavuk gibi gıdaklamaya başlıyor. Kuş sesleri çıkartıyor. Ve affedersiniz 3 yaşındaki çocuğun bile sahip olduğu bir takım ...akli melekeleri kaybedebiliyor. Neden? Merak uğruna. Dur bakalım bir cin çağıralım bir şey yapalım. Bir tanesi, dur bakalım arkadaşımıza büyü yapabilir miyiz diye... ...saçma saçma şeyler öğreniyorlar. Ve bunlar gizem altında. Yani o arkadaş grubunu etkileme adı altında yapılıyor. Ellerinde içkilerle, saçma sapan sözlerle beraber... ...birbirlerini korkutarak bir şeyler yapıyorlar. Bunların ne kadar zararlı olduğunu... Bugün inşallah anlatmaya çalışacağız. Bu konuyla alakalı yani büyü mevzusuyla alakalı söylenecek çok şey var biliyorum. Hatta arkadaşlarım hemen bu reklam arasında içeriye geldiler. Sizin şu anda dinleyen kardeşlerimin suallerini getirmeye başladılar ama zaten biraz dinlerseniz o suallerin de Allah'ın izniyle cevaplandığını duyacaksınız. Eyvallah ben de size teşekkür ediyorum ilginizden dolayı. Birincisi bu olayı gizemli bir hale getirmeye lüzum yok. Bir şey bizim için ne kadar böyle aman konuşmayalım, aman etmeyelim dersek o kadar gizemli olur. Ve biz bunun üzerine bazı e, farklı anlamlar yüklemeye çalışırız. Cinler de yine keza böyle. Uzun yıllardır yapılan bir yanlış var. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Çocukluğumuzu hatırlayın. Karanlıkta kaldığımız zaman elektrikler gitti, bir şey oldu, bir korku hasılı olur. Çünkü maalesef anne ve baba olarak çocuklarımızı korkutmak durumunda, yani anneler babalardan geçmişten bahsediyorum, korkutmak durumunda kalıyorlardı. Efendim seni öcülere çağırırım şimdi, şu yemeği yemezsen polis amcana götürürüm diye korkutmalar oldu. Ardından... Bunlar tam olarak anlatılmadığı için en azından bir iki cümleyle cinler hakkında, büyü hakkında mesela çocuğun anlayacağı yaşlarda bir şeyler söylenmediği için, haklı olarak o baskıyla büyüyen ve bu soru işaretlerini başka yıllara cevabını efendim, yönlendiren, içten içe merak ettiği için de bu konuların gizeminden kurtulamayan gençler bugün Büyücülerin esiri haline geliyorlar veya meraktan bir şeyler yapıyorlar. İlk önce cinler vardır ve cinlerin hepsi de kötü değildir. Cinlerde yerler, içerler, çoğalırlar yani cinsel münasebet babında çocukları olur. Yaşları bizden daha farklıdır. Yaratılış farklı olduğu için çok daha hafif varlıklardır, daha hızlılardır. Sene bakımından dünyadaki seneye bakacak olursak daha uzun ömürlü olanları vardır vesaire. Dindar olanları vardır, ayrı ayrı kabileleri vardır. Bugün bunu niye anlatıyorum sizlerle? İnşallah aklımızdaki bazı sualler gitsin ve doğru bir inanışla Rabbimin izniyle Celle Celaluhu bakabilelim. Cinler var, büyü var mı var. Peki benim bundan korkmama gerek var mı? Hah işin burasından başlayalım. Programımızın birinci bölümünde ne söylenmişti? Her yaprak bile Allahu Teala'nın izniyle kıpırdıyor ve düşüyor. Sahile gelen o dalga yine kendi başına değil, bir müsaadeyle, bir nizam, bir kural ile geliyor. Kalbimiz şu an pıt pıt atan ve bir gün duracak olan kalbimiz yine Allah'ın müsaadesiyle. Rabbimiz Celle Şanuhu her şeyin ama her şeyin bildiğimiz bilemediğimiz her şeyin sahibidir. Cinleri de kendisi yaratmıştır. Ve dolayısıyla biz onları şu an göremiyor olmakla beraber biz zaten gayba iman ediyoruz. Yani Rabbimizin bize anlattığı Kur'an-ı Kerim'de geçen ve Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın örnekliğinde malumatlar ediniyoruz. Biz bunlara kalben inanıyoruz. Dilimizle inandığımızı ne yapıyoruz? İkrar bazen tekrar ediyoruz. Hıh, tamam, cinler var. Ben korkmayacağım. Neden? Eğer bu korkular çok fazla olursa bir takım ruhsal hastalıklar ve kompleksler olur. Yersiz evhamlar olmaya başlar. Yalnız kalamaz hale geliriz. Namazınızı e, tek başınıza kılamaz hale geliriz. Şeytanın da bu konuda vesveseleri maalesef Zaman geldiğinde hiç namaz kılmayan bir kişi olmamıza vesile olabilir mağazalı. Yine cin'den korkmamak gerekiyor. Neden? Onlar da biz de dünyada korktuğumuz ne varsa kim tarafından yaratıldı? Allah Celle Celaluhu. Peki benim esas kimden korkmam ve çekinmem lazım? Onu yaratandan Celle Celaluhu. Düşünün. Çok puslu bir havada biraz korkutalım kendimizi. Sessiz bir yerde gecenin bir vakti baykuş sesleri var. Yürüyorsunuz. Karşıdan iki üç tane köpek geliyor. Nasıl kocamanlar böyle dişlerini göstere göster hırlıya hırlıya geliyorlar. Acayip korktunuz. Ve o köpeklerin hemen ardında köpeklerin sahibi olduğunu bildiğiniz biri var. Adamın yanından koştura koştura geliyorlar. Şimdi bu suale lütfen cevap verin. O köpeklerle mücadele etmeye çalışır veya kaçar mısınız? Yoksa o köpeklerin sahibinden yardım mı istersiniz? Evet, yardım istememiz lazım. Hangi biriyle boğuşacağım? Kaçsan köpekler daha hızlı koşarlar. E, karanlıkta bir çukura düşersin bir şey olur. Hey! Selam moleküm ve arkadaşım şu köpeklerin alsana buradan mesela. Ona şikayet ederiz köpekleri. Şunu düşünün, Korktuğunuz ne varsa az önceki verdiğim örnek aklınıza gelsin. Şeytanı da yaratan Allahu Teala. Bizim çekindiğimiz korktuğumuz her şeyin sahibi de olur. Biz sahibine yöneleceğiz, ondan korkacağız, yardımı ondan isteyeceğiz. Ama günümüzde maalesef, bu tür vakalar artık ayaklar altına alınmış durumda. Hocaların, hoca efendilerin maalesef isimleri lekeleniyor. Nerede eğitim aldığı belli değil. Fatiha suresini okumaktan aciz kişiler sözde hoca diye dolanıyorlar, büyü bozduklarını söylüyorlar, işte sana cin çarpmış deyip tedavi etmeye çalışıyorlar vesaire hepsinden bahsetmiyorum. Ekseriyeti böyle. Ve İslam, maalesef güzel dinimiz, bundan etkileniyor. İslam'a bir şey olmuyor. Ama İslam'ın içinde olan, Müslüman olan insanların, biraz daha böyle itikadı zayıf olanlarından bazıları maalesef bundan etkileniyorlar. Bu işler tecrübe gerektiren işler. Büyü var, cinde var. Ne dedik? Birinci kural, korkmayacağız. Ama ikinci kuralı unutmayın. Buraya lütfen dikkat edin, korkmamak ayrı, reddetmeyin, inkar etmeyin vardır. Cinlerde vardır. Bunu zaten inkar etmek, Kur'an'da olan bir şeyi inkar etmek olur. O anda zaten Allah korusun, billah, dinden çıkmış oluruz. Ve nikahımız da gider hanımımızdan. Bu işin şakası yoktur. Yani hanımımızın başka bir insanla evlenmesi ve zifaf yaşaması sonra evlenmemiz gerekir. Bu işin şakası yoktur. Birden dinsiz hale geliriz maazallah. Bu kadar tehlikeli sularda yüzmeye gerek yok. Evet, korkmayacağız. Reddetmeyeceğiz ve üçüncü madde. Dalga geçmeyeceğiz. Bu işi bir lezzetlenmek için, bir heyecan, bir macera arayışı için kullanmayacağız. Bu olaylar var mı var? Size bir olay anlatayım. Başımdan geçen birebir bir olay anlatayım. Bu tür işlerle, Biraz daha yakından ilgilenen kardeşlerimiz var. Uzun yıllar onlarla beraber içli dışlı olduğumuz için az çok bu mevzularla ilgili ne yapılabilir veya nereye yönlendirebilir anlatmaya çalışırım. Yine böyle bir yerde abi illaki gel, illaki gel dendi. Ben tam olarak neyin yapılacağını bilmemekle beraber sırf neler anlatabilirim o gençlere diye gittim. Abi dedi biz şu kadar zamandır cin çağırıyoruz, şöyle oluyor, böyle oluyor, ee, anlattılar. Bunu yapmayın, etmeyin vesairesini söyledim orada. Bir hafta sonra gittim. O çocuklardan bir tanesi felç geçirmiş. Yüzü yamılmış çocuğun. Konuşamıyor, dediğini anlamıyorsunuz, çok affedersiniz. Kendi kendine bazen tavuk gibi gıdaklamaya başlıyor vesaire. Psikoloğa götürmüşler, psikiyatrlara götürmüşler. Bilmem ne şu hastalığı olabilir. Vermişler iğneleri, vermişler iğneleri. Ve Sakinleştirici şey gibi olmuş. Nasıl anlatayım size? Yani hayalet gibi olmuş. Böyle hayal bir şey ya. Bir dedi bir kemik kalmış. Bir hafta içinde çocuk. Neden? Arkadaşım size yapmayın dedim bunu. Bu bir oyun değil. Ve bir hafta olmuş onu söyleyeli. Bir daha yapmayın. Allah'a tevbe edin. Gelecekte ben kimle evleneceğim diyor. Fincanla cin çağırma seansı yapıyorlar. Gelen zaten o kişi değil. Birini çağırıyorlar diyelim. Birinin ruhunu çağırıyorlar. Ya bu kadar saçma sapan şeylere nasıl inanabiliyoruz? Adı üzerinde ruh çağırma. Şu hiç akla gelmiyor mu? Zaten çağırdığın insan kafirse, onun ruhu nasıl öyle güle oynaya gelir sana? O azabı, onca kafasına yediği topuzu, onca sorgu suvali, cehennemde onu bekleyen, onca şey ona haber verilmişken haberciler tarafından cehennemdeki hali, kabri onu sımsıkı sıkmışken, işi yok, gücü yok, bir nefes almak için öyle dolanıyorlar. Öyle mi? Bu mu sizce yani? Akıl buraya kadar mı geliyor? E peki diyelim ki iyi bir insanın ruhu. İyi bir insanın ruhu Allahu Teala'nın onca övgüsüne mazhar olmuşken böyle senin eğlenceğine gelip de takılacak mı? Hayır, gelen cinler oluyor. Ve sorular soruluyor, bayağı heyecanlı heyecanlı. Aa fincan tek başına oynuyor. Şöyle oldu, böyle oldu diye. Ama maalesef bu tam bir oyun oluyor. Gelen o cin, o insanlarla oynuyor. Namaz geçiyor. Öğle ezanı okundu, ya kadar bazen 6 saat, 7 saat uğraşıyorlar. Hadi namaz? Yok. Çünkü oyaladı sizi. Bir kitap açıp veya bir sohbet dinleyip de önemli bir konudan bilgilenmek varken. Bu gereksiz şeyine gerek var. İşte oynadı ve gitti. O çocuk bir hafta mı, on gün mü daha böyle devam etti, o doktora götürüyorlar, bu doktora götürüyorlar derken işte bir musallat olayı oluyor. Elhamdülillah kurtuluyor Rabbimizin izniyle Celle Celaluhu. Bunlara gerek yok. Bunu hemen sizlerle paylaşayım istedim. Dalga da geçilmeyecek. Dur bakalım ya falan ruh çağıralım. Böyle macera. Reddedilmeyecek. Böyle bir şey yoktur. Çünkü vardır, cinler de yaratılmış, büyü de var. Bir de ne yapıyoruz? Korkmayacağız arkadaşlar. Biz Rabbimize yöneleceğiz, her şeyi yaratan O'dur diyeceğiz. Bunu unutmayalım. Şimdi az önce size söz verdiğim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin büyü mevzusunu anlatmak isterim. Özet olarak aklımda kaldığı kadarıyla sizinle paylaşacağım daha genişini eserlerden okuyabilirsiniz. Hatırlayın Hudeybiye gazvesi vardı. O Hudeybiye'den Zilhicce ayında efendimiz Aleyhisselam ve beraberindekiler dönüyorlardı. Tabii o zaman Muharrem ayına da girilmiş olduğu için tam o sıralarda Yahudilerden çok mahirler var demiştim ya size büyük konusunda. Medine'de o zaman kalıyorlardı Yahudilerin çok bilinen kişileri Müslüman olduğunu açıkladığı halde münafıklıktan ayrılmayan Lebit bin Asam'ın yanına vardılar. O da Yahudi zaten. Ama tabi münafık. Kendisi sihirbaz ve çok tanınan sihirbazlardan bir tanesi. Yahudiler kendi aralarında en büyük konusunda sihirle adam öldürme konusunda en bilgini olarak kendisini anıyorlar. Lebit, Zurayk, oğullarının müttefiki aynı zamanda kim o? Yahudi olan Lebit bin Asam. Bir gün dediler ki, Asam'ın yanına geldiler. Ey dediler Ebu Asam, sen bizim şu kadar e, ünlü bir büyücümüzsün, sihirbazımızsın falan filan. Efendimiz Aleyhisselatu ve Selamı, kast ederek dediler ki o bizim kadınlarımızı da erkeklerimizi de büyüledi ve biz sessiz kaldık hiçbir şey yapamadık. Sen de onun bize neler yaptığını biliyorsun. Müslüman olanlara büyülenmiş diyorlar çünkü. Dediler ki Lebit bin Asama, sen de bunlara şahitlik ettin. Bak, insanları oradan oraya götürüyor, sürgüne ediyor, bizden birçoğunu öldürüyor vesaire vesaire. Anlatıyorlar. Bunun farkında mısın diyorlar ona. Evet, ben de farkındayım diyor. Biz diyorlar sana şu kadar mal vereceğiz, bu kadar ödül vereceğiz. Artık seni görevlendiriyoruz. Sen de ona karşı, yani Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, karşı atağa geç, sen de ona bir büyü yap dediler. Efendimiz aleyhisselatu vesselam'ı sihirlemesi için de ona acayip miktarda altın verdiler. İlk başta üç tane altını peşin uzattılar. Sonra tabii sihirin bazı hazırlıkları var yapılması gereken. Bunları ayrıntılarıyla anlatmayacağım size ama... Bu önemli bir veri olduğu için mecburum Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın tarağını ve güzel saçlarından bir tanesini almak için acayip bir mücadele girişti. O zamanlar Yahudilerden bir genç Efendimiz'in Aleyhisselam bazı işlerini görürmüştü. Ondan sonra ondan bir yardım istediler. Mutlaka dediler sen temizlik yaparken onun saçını ona ait olan tarağı görüyorsundur onu bize getir diye. Şu kadar para vereceğiz vesaire. O Yahudi genci de onlara kandı ve o saç tarağı ile beraber mübarek saçından getirdi. O Yahudilere verdi. O büyücü, o Yahudi büyücü olan Lebit bin Asam da istediklerini elde edince düğümlere üflemeye başladı. Tekrar bir düğüm attı, üfledi, bir şeyler oldu. O mübarek saç-ı şerifi aldı, saç tarantılarını aldı. erkek kurmanın kurumuş çiçek kapcanın içine koydu, bir şeyler söyledi böyle tılsımlı denilen o zamanlar. Bir kuyunun içindeki basamak taşının altına yerleştirdi. Bu kuyu Zuray koğullarına ait bir su kuyusu. Oraya onu ne yaptı? Sakladı. Allah-u Teala'nın hikmetidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müddet sonra rahatsızlandı. Ve mübarek başından bazı saçlar tel tel dökülmeye başladı. Ve farklı farklı bir takım rivayetler var bu konuda. Yani gidişatta bazı değişiklikler oldu ve mübarek gözlerinin ferinin azaldığı da Ashab-ı Kiram tarafından fark edildi. Çünkü her gün o güzel gözleri görüyorlardı. Hastalığı rivayete göre Ahmet bin Hanbel'de geçiyor. Günlerce sürdü bu hastalığı. Sonra bu hastalık ilerleyince o büyü yapan kimdi? Lebit bin Asam. Onu kız kardeşlerinden bir tanesi Ayşe annemizin radıyallahu anha yanına geldi. O kadın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hastalandığını öğrenince bunu kız kardeşine haber verdi. O da o büyü yapan lebide gitti haber verdi. Onlardan birisi dedi ki eğer dedi o gerçekten bir peygamberse kendisine peygamber diyor bu işi Allahu Teala ona haber verir yani büyü yapıldığını. E zaten peygamber değilse bu sihirin kendisine yapıldığını bilememiş olur. ''En sonunda aklı başından gider, biz de ondan kurtulmuş oluruz.'' diye düşündüler. Hz. Ayşe annemizden radiyallahu anha diyor ki, ''Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem günün birinde tekrar tekrar bir duayı edip durdu. Tekrar tekrar. Sonra bana dedi ki, buyurdu ki, ''Ey Ayşe, yapmış olduğum duamı Allah'ın kabul buyurduğunu biliyor musun?'' ''Bana meleklerden iki kişi geldi.'' Bunlardan birisi başucumda, o birisi de ayakucumda oturdu. İkisinin arasında bir konuşma geçti diye buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Melekler kendileri arasında şöyle konuştular, ben de duyuyorum. Bunun hastalığı nedir? Sihirlenmiştir, dendi. Kim sihir yapmış ona? Lebid bin Asam. Sihiri neyle yapmıştır? Erkek hurmanın kurumuş çiçek kapçığı, tarak, saç ve sakal tarantısıyla dedi. Peki nerededir o büyü? Zervan kuyusunda basamak taşının altındadır dedi öteki. Peki şifa bulması için ne yapmak gerekir? Kuyu suyunun tamamıyla çekilip içindeki basamak taşının kaldırılması ve altındaki kurumuş erkek hurma çiçeği kapcığının çıkarılması gerekmektedir dedi. Bundan sonra melekler havalanıp gittiler buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bir bakıma ona yapması gerekenler tavsiye edildi. Uzatmayayım bir hayli ayrıntıları var. Sonra bildiğim kadarıyla Hazreti Ali radiyallahu an görevlendiriliyor. Yanında bir kişi daha var. O bahsedilen meleklerin bahsettiği zervan kuyusuna gidiyorlar. O aynen meleklerden işittiği şeyleri. Uyguluyor, uygulatıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir bakıyorlar ki kuyunun suyu acayip değişik. Normal bir renk değil. Sanki boyanmış bir şekilde. O kuyunun başında da her yerde olan hurma ağaçlarının başları da efendim bir feci bir yaratık gibi. Sonra o kuyunun suyunu boşaltıyorlar çeke çeke. İçindeki o basamak taşı var diye onu da kaldırıyorlar tam anlatıldığı gibi hurma çiçeğinin bir kapçığı var, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarağı var, o saç tarantısı var, o kıllar var, mübarek saç şerifleri var ve böyle iğneler saplanmış, birbirine geçirilmiş bir yay kirişi var. Bunları çıkarıyorlar. Gerçekten Allahü Teala'nın izniyle her şey anlatıldığı gibi olmuş. Sonra o küçük bir yay kirişi var demiştim ya, onun İçindeki düğümleri kimse çözememiş. O çıkarıyor, bu çıkarıyor falan olmuyor. Kimse çıkaramamış. Bugünkü programın sonunda size anlatacağım inşallah demiştim ya. Oraya yavaş yavaş yaklaşıyorum. O yüzden bağlayacağım. Cebrail aleyhisselam geliyor. Yardımcı olmak için Allah'ın izniyle Felak suresini, Nas surelerini okuyor. Okudukça o düğümler Pıtır pıtır çözülmeye başlıyor ve her düğüm çözüldüğünde peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce elem sonra da ferahlık duymaya başlıyor. Biraz daha rahatlıyor, biraz daha rahatlıyor. Sonra yeme içmeye başlıyor. Sonra da zaten o zervan kuyusu da kapatılıyor. E peki o büyü yapan lebit ne demişti? Lebid bin Asam. Eğer kendisi peygamberse mutlaka zaten bu benim yaptığım, yapılan büyüyü anlar demişti. Bu sefer Lebit bin Asam'a haber gönderiliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından buyuruyor ki, Allah bana senin yaptığın sihri haber verdi ve yerini de gösterdi. Sen bunu niçin yaptın? Lebit dedi ki, ben bunu bana verilecek olan altınlar için yaptım. Yani para için yaptım. Tabi bunu duyan sahabeler, bu olaylara şahit olan sahabeler onu öldürmek istediler. Lakin onun sonunda göreceği ilahi azap daha da şiddetlidir buyurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir daha o kişinin lebit bin asamı ne yüzünü gördü ne de adını andı. Bu yaşanmış olayı sizlerle paylaşmamın Manası ne? Şu. İnsanoğlunun başına neyin geleceğini hiçbirimiz bilemeyiz. Bugün kendimizi çok güçlü, çok hareketli, enerjik görüyor olabiliriz. Ama bir nezle ve gribal enfeksiyon, küçücük hatta gözle görülmeyen bir virüs bakteri vesilesiyle hasta olabiliyoruz. O kocaman gövdemiz... Yere göğe tabiri caizse sığdıramadığımız o gücümüz, heybetimiz bir anda un ufak oluyor. Küçücük bir bakteriyle boğuluyor. Yarın başıma ne geleceğini bilmiyorum. Ben bugünden dalga geçmeyeyim, bilgi sahibi olayım, evet bu işlerden uzak durayım, sırf eğlence olsun, gırgır gır şamatı olsun, macera olsun, bir heyecan yaşayayım diye bu işlere girmeyeyim. Ama... Bu işler benim veya bir yakınımın başına gelirse de, buna karşı nasıl efendim, mukavemet etmem gerekiyor, hangi silahları kuşanmam gerekiyor, bunu bileyim. Bugün de öyle değil mi? Savaşın başladığı andan itibaren her taraf birbiri hakkında bilgiler edinir. Uçaklama geliyorlar, hangi füzeleri kullanıyorlar, kara gücü ne kadar, Sınırın neresinde konuşlanmışlar? Düşmanın hakkında bilgi alman gerekir ona göre mukavemet edeceksin. Bugün şu konumuzda da bu çok önemli. Biz de kimle uğraşıyoruz? Büyü mü yapıldı? Allahu Teala'ya şikayet edeceğiz. Dua edeceğiz, yardım O'ndan bekleyeceğiz. Bazen de atlatamadığımız şeyler oluyor. Bana ne ya? Büyü yapılmış olsun. Hayat böyle de devam etmiyor. Nasıl doktora gitmemiz gerekiyorsa güvenebileceğiniz bir kişi varsa ona gidip efendim ama bütün şifanın nasıl doktora gittiğimiz zaman Allah'tan geldiğini biliyoruz. Şifa yaratan Allahu Teala üzerinizde büyü vesaire varsa da hem onun üzerinizde tutulmasına hem de onun eğer geçecekse o geçmeyi ferahlamayı yaratanın da Allahu Teala olduğunu bileceğiz. Yok şu hoca çok şöyleymiş, bu adam böyleymiş değil. Şimdi, şuraya dikkat ediniz lütfen. İnternet üzerinde medyum adı verilen onca insan var. Bu konuda bir yasal düzenleme maalesef yok. Ve tam tersine bu kişiler iş yeri açma ile beraber kazançlarından vergi de alınıyor bu kişilerin. Bakın hepsinden bahsetmiyorum ama çok çok çok... Büyük bir tehlike Türkiye'mizde bu. Düzenleme yok. Çok çok çok lastik gibi kanunlar. Denetleme yok. Ve denetlemenin olmadığı yerde de işte böyle büyülerin nasıl yapıldığı vesairesi anlatılıyor. Gençler birbirlerini korkutmak için bunları anlattığı gibi YouTube videolarında da saçma sapan gereksiz şeyler var. Korku videoları şunları bunları diye. Hatta İstanbul'da birkaç yerde onun reklamını billboardlarda görmüştüm. Korku evleri adı altında sırf korkmak için para veriyorsunuz. Korkutucu bir takım şeyler, sesler, sis efektleri kullanılıyor, görüntüler kullanılıyor. 10-15 dakika bir odanın içinden bir başka odaya geçiyorsunuz. 30 lira 40 lira para veriyorsunuz her neyse. Efendim korku filmleri izleniyor. Cinlerle ilgili işte şunu izleyelim, bunu izleyelim. Çok korkutucu bir filmdi falan. İş artık paraya döndü, paraya döküldü. İnsanların korkuları üzerinden bir şeyler anlatılmaya başlandı. Bu yanlış. Uzak durmakta fayda var. Ama başımıza bir şey geldiği zaman da ümitsiz olmanın bir gereği yok. Şunu bileceğiz. Her ne kadar korkuyor olsak da, evet korkuyoruz. Ama ümidimiz de var. Ama ölümün de. Bir gün bize geleceğini biliyoruz. Ne kadar korksak da o toprağın altında. Düşünün, 30 saniye, 40 saniye anca nefesimizi tutabiliyoruz. Toprağın altında nasıl yaşayacağız? Şimdiden onu düşünüyoruz. Çünkü ona programlı değiliz. Yaşamak istiyoruz ya hep. Şu hayatın bir yerinde olmak istiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Zor, evet ölüm zor. Ama bir gün onu tadacağız. Öldükten sonra... Cini görsen ne olur, çok korkutucu düşündüğün dünyada, o karanlıklar içerisinde yürüsen ne olur. Zaten yapayalnız kalacağız. E şimdiden bunu kabullenmek lazım. Bunu düşünmeyeyim, korkmayayım diye de kendimizi zorlamanın bir anlamı yok. Biz ümitli olalım, korkalım ama ümidi bırakmayalım programımızın yavaş yavaş sonuna gelirken birkaç mesajım var. Büyü birçok insanın cahilce özellikle iki insanın arasını bozmak için yapıldığını düşünecek olursak ben zannediyorum ki biz bunu vatandaşa anlatamadık, Müslümanlara anlatamadık tam olarak büyünün ne kadar tehlikeli olduğunu ne var yani? Ben oğlumu korumak için büyü yaptım diyor mesela kaynana veya kızımı korumak için yaptım. İki kişi ayrılıyor bir sebepten dolayı, ötekisi yediremiyor. Benle mutlu olamadı, benden ayrıldı kimseyle mutlu olamasın falan. Veya çoluğuna çocuğuna kadar giden şeyler oluyor. Bir de çok fazla vaktim yok ama diyelim ki bir hak yediniz Eskiden tarlalarda kavgalar çıkardı, bildiğiniz gibi. Yok senin hayvanın şuraya geldi, bunu yedi. Yok onun ayağını kırdı vesaire husumetler olur. Bu tür olaylardan sonra haklar yenirdi. Günümüzde de bunlar oluyor. Bayağı bir kul hakkı ile ilgili şeyler var. Açıktan işlenen günahlar var. Bunlar da büyünün, o sihirin etkisini arttırıyor. Bunlara da çok dikkat etmek lazım. Yani açıktan bir şeyleri konuşmak, yapmak çok ayrı. Bir evin içinde olursunuz, Allah korusun zina edildi. Evet Allahü Teala onu biliyor, melekler de şahit. Çok pis bir hareket ama bunu dışarıda yapmak kat kat fazla. Bunu internet üzerinden yaymak bir kötülüğü kat kat fazla günahtır. Hasılı bu işi maddi bir takım çıkarlar için İnsanların hassas olduğu, biraz da korktuğu, çekindiği yerlerde kullanmak çok büyük bir vebaldir. Her şeyin sorulduğu, her hareketimizin ayrı ayrı bize, efendim, orada sorgu olarak geri döndüğü bir yerde bunlarla dalga geçilmez. Peki, nazar var mı? Evet, o da var. Nazar zaten bakmak demektir. Peki, nazardan Nasıl Allah'ın izniyle kurtulabiliriz? Onunla başlayalım bu son bölüme. Büyüden nasıl kurtuluruz ona da geçeceğim. Bu işin uzmanları şunu diyor. Nazar bakmak. Nazar illaki kötü enerji değildir. Yani nasıl anlatayım size? Karşınızdaki kişinin size kötülük düşündüğünden dolayı nazar olmaz. Neden? Çünkü nazar en çok anne ve babadan oğluna ve kızına geçer. E bir anne baba... Yavrusunun hasta olmasını, kafasını vurup ka başını yarmasını ister mi? Ona kötülük ister mi? Lütfen söyler misiniz? Hele hele anne onu doğuran aylarca karnında sağdan sola soldan sağa o kadar şişkinlikler var. Bu kadar acıları göze alan bir anne. Yavrusunun nazar olmasını ve nazara baktıktan sonra işte nazar sebebiyle. Hastalanmasın ister mi? Hayır. Ama bak, demek ki kötü niyetten olayı olmuyor Nazar. Peki, bizim önlemimiz ne? E kardeşim, sokağa çıkmayacak mıyız? O bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Mecburum. Mecburiyet dışında, ne olur, ne olur, ne olur? Resimlerinizi paylaşmayınız. Çok basit bir şey söylüyorum. Ne olur çocuğunuzun, hanımınızın, Kocanızın resimlerini, o veya kendiniz, size ait, sırıtan pozlarınızı, böyle makyajlı, edalı, manken gibi böyle, efendim, resimlerinizi koymayın, fotoğraflarınızı düzeltiyor. Kaşınmayınız değerli dinleyenlerim. Bak, babam bana şunu aldı. Bu videolara gerek yok. Kocam, beni şuraya götürdü, burada yemek yedik. Buna gerek yok. Bugün eşim bana şunu aldı, fotoğraf, sırıtan bir post. Buna gerek yok. Her özelimizi insanlarla paylaşa paylaşa nazar alıyoruz, nazar alıyoruz, nazar alıyoruz. Başlar ağrıyor. Halsizlik, bitkinlik, birdenbire sinir, birdenbire böyle bir insanların kendilerinin bile anlam veremediği bir hale geliyoruz. Doktora gidiyoruz bir şeyin yok. Kendimiz kaşınıyoruz. Bakın annenin babanın bile iyi niyetten kaynaklanan o bakışından bile nazar değiyorsa eğer. E sen çocuğunun fotoğrafını gösteriyorsun adamın çocuğu yok. ileniyor belki. Sen hanımınla kocanla oturmuşsun böyle 5 yaşında çocuklar gibi bakın bana diyorsun resmini çekmişsin. Belki kişiyi boşanmış veya mutsuz bir evliliği var. Neden kendini teşhir ediyorsun? Neden özelini insanlarla paylaşıyorsun? Neden yemek yediğin yerin reklamını yapıyorsun? İnsanlara ne senden? İşte bunlar da nazarı çekiyor. O yüzden en önemlisi erkek olun hanım olun. Hiç önemli değil. Tabii hanımlar çok daha fazla dikkat çekiyorlar. Böyle latif varlıklar. Adam benim yüzüme baksana olur, ben onun yüzüne baksam ne olur ama hanımlar biraz daha böyle adı üzerinde hanım hanımcıklar. He o yüzden daha dikkat edecekler erkeklerde. Resmini koyma kardeşim. Ne yapayım? Nazardan da şöyle korunalım. Çocuğumuzu severken, kocamızı severken, hanımımızı severken maşaallah diyelim. Hani büyüklerimiz der ya Maşallah, berek Allah. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya Rabbi, ne güzel yaratmışsın. Bak, oğlunu severken maşallah, maşallah değil. Onu aklından geçir. Allahu Teala'yı birle. Sen yarattın. Bu senin eserin. Bu güzel hanım, bu güzel koca, bu güzel ev, bu güzel araba. Ee, değil mi? Senin eserin. Senin bana verdiğin bir nimet Allah'ım de. Allahu Teala'nın adını an. Çocuğunu severken, torununu severken, yeğenini severken, arabaya binerken, gözün kaldı arabaya, bakıp bakıp duruyorsun, ne güzel bir arabam var. Veya yüzüm ne kadar güzel, dudaklarım kendi kendine de nazar değirme. Maşallah, barakallah. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya Rabbi, hamdolsun ne güzel yaratmışsın. Bunu de. Bunu aramızdan kaç kişi diyor? Düşünün ona göre artık resimlerinizi paylaşır mısınız sosyal medyada? Profil resmi yapar mısınız? Size bırakıyorum. Yorum size ait. Evet arkadaşlarım uyarıyorlar. Programımızın da süresi bitmek üzere. Tamam arkadaşlar. Felak ve nas surelerini okuyun. Muavazetein dediğimiz sureler var. Felak ve nasıl biliyorsunuz? Besmele ile okuyun. Allahu Teala'nın izniyle sabah akşam okuyun bunu. Şöyle yapabilirsiniz, sabah namazından sonra okursunuz, gece yatmadan önce okursunuz. Zaten çok gerekli insanlar değiliz, zamanımız öyle çok çok bizim kısıtlı değil yani. Üç dakikamızı alır. Gece yatarken oku, sabah kalktığında oku, özellikle akşam namazından sonra okuyabilirsiniz, ayetel kürsi okuyabilirsiniz. Birçok vesvesenin, büyünün, cinin, sihrin, nazarın üstesinden gelir inşallah. Olur mu? Bugün bazı bilgiler, böyle tadımlık da olsa sizlerle paylaşmaya çalıştık. Ee, çok doyurucu bir bilgi oldu mu? Olmamıştır. Çünkü bu işin uzmanı değilim. Amatör bir radyo programcısıyım. Bir kardeşinizim. Bildiklerimizden bazılarını daha da araştırarak sizlerle paylaşıyoruz. Haddimizi de bilmeye çalışıyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Her ne kadar siz uğraşmasanız da, Allah korusun. Sihir büyüye maruz kalabilirsiniz veya başkasının nazarının hedefi olabilirsiniz. O yüzden öncelikle Allahu Teala'ya sağlam bir imanla bağlanalım. Rabbimizin izni olmadıkça büyücülerin kimseye zarar veremeyeceğini bilelim. Nasıl doktora gittiğimiz zaman şifanın Allah'tan geldiğini biliyoruz Celle Celaluhu. Biz de aynı şekilde yapalım allah Teala'yı zikretmeyi biraz fazlalaştıralım. Kapıdan içeri girerken selam vermiyorsak vermeye başlayalım. Helaya girerken çıkarken, efendim yatak odanıza girerken, o işten önce yapılması gerekenler bir duası var mı? Var, Heh, onu yapalım. Gusülde bir dua var mı içeri girerken? Onları öğrenelim. Yemek yerken mutlaka besmele çekelim. Zor değil ki. Besmele. 4-5 saniye, üzerimize bir şey giyerken, hanım kardeşim yemek yaparken, bunlara dikkat edelim. Son olarak, şimdi aklıma geldi, bir tavsiyede bulunup huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Hanım kardeşlerim çok iyi dinlesinler bu mevzuyu. Yemek artıkları, yemeği yediniz, üşendiniz, tezgahta bıraktınız. Masada ekmek kırıntıları var, şunlar var, bunlar var. Bunlardan vazgeçin. Nedenini söylemeyeceğim ama Allah'ın iziyle güvenin bu kardeşinize. Sebebini sormayın. İtimat ediyorsanız bundan sonra yapmayın. Oldu mu? Yemekler, o kırıntılar sabaha kadar durmasın. Bardak, evet lazım. Odanıza götürdüğünüzü Bardağın üzerine kapatın arkadaşlar. Bardağın üstü kapalı dursun. Ve besmele ile mümkünse için. Yemek yaparken besmeleyle karıştırın. Salavat da okuyabilirsiniz. Türkçe ya, Türkçe de diyebilirsin. Ya Rabbi, şu yaptığım çorba, evet bir mercimek çorbası, tavuk çorbası, başka bir yiyecek yok. Olsun. Hem şükredin, iki karıştırırken kocanıza niyet edin. İsmini Mehmet. Kocam Mehmet'in sağlığa kavuşması. Çocuğun için, annen için. Sofraya oturduğun zamanda mesela birbirimize ne diyoruz? Afiyet olsun falan. Şifa olsun deyin. Allahu Teala şifa versin sana deyin. Bakın bütün bu anlattığım birkaç küçük gördüğümüz şey bile Allahu u Teala'nın nelere vesile olur bir bilseniz. Sürcü lisan ettik. Affola. Sizleri en emin olana emanet ediyorum. Nazardan, büyüden, cinlerin tesirinden, içten dıştan gelen vesveselerden ona sığınmaya davet ediyor. Ve ona emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.